Fatlı Hasan, Müstecip Onbaşı, Seyit Onbaşı, Karafatma, Nene Hatun, Cezayirli Gazi Hasan Paşa ve diğerleri. Her birleri vaktiyle sıradan birer kahraman iken tarihi isimlerini bırakmış insanlar. Ve Türk tarihi o kadar çok böyle isimlerle doludur ki, her biri için ayrı bir roman, her biri için ayrı bir film, her biri için ayrı bir opera, her biri için ayrı bir beste yapılabilir. Bunlardan bir tanesi de Genç Osman'dır. Hani şu meşhur Genç Osman dediğin bir küçük uşak dediğimiz şarkıdaki Genç Osman. Efendim Bağdat muhasarası başlayacağı zaman Sefer-i Hümayun ilan edildiğinde 4. Murat Bağdat önlerine gidecek olan askerin her birinin tüvana yiğitler olması gerektiğini, yaşlarının küçük olanların askere alınmaması gerektiğini ve baba yiğitlerin bir arada olarak Bağdat'a gidip Kısaca kısa zamanda işi bitirmek gerektiğini ferman buyurmuştu. Gel gelelim, yol üzerinde, ordu-i geçtiği yerlerde pek çok insan orduya katılmak için gelip müracaat ediyordu. Sadrazam'a bir gün bir delikanlı geldi. 16-17 bilemediniz 18 yaşlarında. Sadrazam'a dedi ki ben de orduya katılmak istiyorum. O da dedi ki senin hele bıyıklarında tarak durur mu bakalım. 4. Murat, Bıyığında tarak duranlar gelsin demişti bu mecazen yaşının ilerlemesi manasında bir ifadeydi. Bıyığında tarak durmak yani bıyıkları gelişmiş biraz daha Büyümüş yaşı ilerlemiş gibi bir anlam taşıyordu. Sadrazam ısrar etti geri dönmesi için delikanlı ısrar etti sonunda merhamete geldi sadrazam ve onu Kendi hizmetinde bulunmak üzere Kendi mahiyetini aldı. Gel gelelim. Seferlerden ilerli, zaman ilerleyince bir menzilde padişah orduyu teftiş edeceği tuttu. 4. Murat'ın teftişi esnasında bu çocuğu onun gözünden kaçırmak gerekiyordu. Sadrazam çocuğu bir sandıya sakladı. Fakat sadrazamın bazen belki de çekemeyenleri jurnalledi. Belki de padişah bizatihi bunu da göreyim dedi. Gitti eliyle sandığın kapağını açtı. İçindeki delikanlıyı gördü. Ve ona hesap sordu. Bre sen niye buradasın? Benim fermanımı dinlemez misin? Asi mi oldun? 4. Murat gibi öfkeli birinden bahsediyoruz. Çocuk titrer gibi oldu. Sonra dedi ki ben orduya katıldım ve savaşacağım. Bağdat kalelerine ben tırmanacağım. 4. Murat peki senin yaşının küçük olduğunu, bıyığında tarak durmadığını bilmiyor musun? O sırada çocuk cebinden bir şey çıkardı ve bıyıklarının üzerine bastırdı. Dedi ki, hünkârım, gördüğünüz gibi benim de bıyıklarımda tarak durur. Hünkâr yaklaştı, çocuğun sapladığı şey gerçekten bıyıklarının üzerine, üst dudağına yapışmış, diş diş geçmiş bir tarak idi. Bunun üzerine hükümdar gözyaşlarına boğuldu, vatan sevgisinin bu derecesi dedi ve bu çocuğu, Ordunun ön saflarına yazalım diye Sadrazam'a emir verdi. Bu çocuk Bağdat muhasarasında en önde savaştı ve Bağdat burcuna kaleyi ilk, çocuk oldu, ilk diken çocuk oldu. Onun için biz onun adına bir türkü yaktık. Kayıkçı Kul Mustafa'nın bir türküsü. Şöyle diyordu türküde, Bağdat'ın içine girilmez yastan, her ana doğurmaz böyle bir aslan, kelle koltuğunda gidiyor aslan, Allah Allah deyip geçer genc Osman. Genc Osmanlarımızın sayısı o kadar çoktur ki.